İstihar 40 Yoksa Rabbiniz size oğulları seçti de Kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Ne hakkak ki siz büyük bir söz söylüyorsunuz. Allah subhanahu ve teala Meleklerin Allah'ın kızları olduklarını iddia eden Ve yalan söyleyen müşrikleri reddediyor. Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri işi kabul etmişti ve Allah'ın kızları olduklarını iddia etmişlerdi. Sonra da meleklere takılmışlardı. Allah onlara lanet etsin. 41. Amdolsun ki biz döğüt alsınlar diye bu Kur'an'da çeşitli açıklamalar yaptık. Fakat bu nefretinden başka bir şeyi artırmıyor. Allahu Teala biz öğüt alsınlar diye bu Kur'an'da çeşitli açıklamalar yaptık. Orada bulunan hüccet, belge, öğüt ve benzeri uyarıları görüp ibret alsınlar diye bunları zikrettik. Böylece üzerinde bulundukları şirk, zulüm ve istiradan vazgeçebilirlerdi. Ama bu öğütler galimlere ancak haktan nefret edip uzaklaşmaktan başka bir işe yaramadı. 42 ve 43 de ki onların dedikleri gibi Allah ile beraber ilahlar bulunsaydı o zaman hepsi arşın sahibi olmaya bir yol ararlardı. Onların söylediklerinden o münezzehtir, yücedir ve oluruz. 44. Yedi gök, yeryüzü ve içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yok. Ama siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Muhakkak ki o halim gafur olandır. Allah subhanahu ve teala yedi gök ve yeryüzüyle orada bulunanların Allah'ı tesbih takdis ederler. Şu müşriklerin öne sürdükleri iddiadan dolayı onu tenzih, tazim ederler. Tesbih ederler ve rububiyetinde uluhiyetinde tek ve eşsiz olduğuna şahitlik ederler. Evet. 45 ve 46 Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanların arasına örtülmüş bir perde koyarız. Onu anlarlar diye kalplerine örtüler koyduk. Kulaklarına da ağırlık. Kur'an da Rabb'ını tek olarak zikrettiğin zaman da ondan nefret ederek arkalarına döner derler. Ebu Bekir'in kızı Esma'dan geliyor. Allahu Teala Ebu Leheb'in eli kurusun ayeti imzal edince İmmü Cemil gelmiş yüksek sesten bağırmış. Elinde de avuç dolusu taş. Kınancamız için geldik ve kaçındık diyormuş. Ebu Musa dinini bıraktık Emrime isyan ettik diyormuş. Hazreti Peygamber oturmuş, Ebu Bekir de yanında. Ebu Bekir, şu kadın geliyor, seni görmesinden korkarım demiş. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, o beni göremez. Ve Kur'an'dan bir ayet okuyarak, ondan saklanmış. Okuduğu ayet, Kur'an okuduğun zaman, seninle ahirete inanmayanların arasını, örtünmüş bir yere koyarız, ayeti idi. Hayır Ebu Lehe'den karısı Hazreti Peygamber'in yanına geldi. Ebu Bekir ayağa kalktı. O Hazreti Peygamber'i görmeden Ey Ebu Bekir duyduğuna göre senin arkadaşın beni hicvetmiş. Ebu Bekir hayır şu önünde buna ki o seni hicvetmedi dedi. Esma kadın Kureyşler benim efendilerinin kızı olduğumu bilirler diyerek uzaklaşıp gitti. 47 ve 48 biz onların seni dinledikleri zaman neye kulak verdiklerini çok iyi biliriz. Gizli toplandıkları zaman da hani zalimler diyorlardı ki siz sadece büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz. Bak sana nasıl misaller veriyorlar. Bunun için dalalete düşmüşlerdir. Ve bir daha yol bulamamaktadırlar. Allah-u Teala Resulü'nü Kureyşli kafirlerinin, reislerinin peygamberin okuduğu Kur'an'ı kavimlerden gizlice dinlemek üzere geldikleri zaman aralarındaki gizli fısıldaşmalarını haber veriyor. Onlar kavimlerine karşı Hz. Peygamberin büyülenmiş bir kişi olduğunu söylüyorlardı. Ya da diğer sahibi bir kişi yani yemekleyen bir beşere uyduklarını iddia ediyorlardı. Çünkü bu kelime her iki manaya da kullanılır. Müslüm'den gelen rivayette Harp oğlu Ebu Sufyan Hişam oğlu Ebu Cehil Şerik oğlu Ahnet, bir gece aleyhissalatü vesselam'ı geceleyin evinde namaz kılarken dinlemek üzere gittiler onlardan her biri Hazreti Peygamber'i dinlemek için ayrı bir yer tuttu hiçbiri diğerinin yerini bilmiyordu onu dinlemeye başladılar sabah olunca ayrıldılar nihayet yollar, yolları birleşti de birbirini kımamaya başladılar Birbirlerine bir daha yapmayınız Halkınızın düşkünlerinden bazıları sizi görecek olursa Onların içine bir şey düşürürsünüz Sonra ayrıldılar Ertesi gün ikinci gece olunca Her biri tekrar bulunduğu yere gelip Kur'an dinlemeye koyuldu Nihayet secir ağırınca ayrıldılar Ve aynı yolda karşılaştılar Birbirine tekrar ilk söylediklerini söylediler ve dağıldılar Üçüncü gece olunca her biri Kur'an dinlemeye koyulmak üzere eski yerine aldılar, Sedir ağrınca ayrıldılar. Yolları bir şekilde iyileşince birbirlerine dediler ki, bir daha tekrarlamak üzere, tekrarlanamamak üzere sözleşmeden ayrınelim. Bunun üzerine sözleşerek ayrıldılar. İnen ayet bunların üzerinedir. 49'dan 52'ye kadar ve dediler ki, biz kemik ve ufalanmış toprak olduğumuzda mı cidden biz yeni bir yaratılıştan dirilecekmişiz? De ki ister taş ister demin olun, demir olun veya gökyüzünde büyüttüğünüz bir yaratık olun. Diyecekler ki bizi tekrar kim diriltir? De ki sizi ilk defa yaratmış olan. Sana başlarını sallayacaklar ve ne zaman o diyecekler. De ki yakın olması umulur. O sizi çağırdığı gün hamdi ederek davetini uyarsınız. Ve çok az kalmış olduğunuzu zannedersiniz. Allah subhanahu ve teala yeniden dirilişin vuku bulacağını uzak sayan kafirlerin durumunu haber vererek istifamı inkarıyla onların ne dediklerini bize bildiriyor. Ve onlara verdiği cevap sizi yoktan var eden tekrar dileklerinin hâdis değil mi diyerek onlara cevaplattırıyor. 53 Kullarıma dedi en güzel olanı söylesinler. Doğrusu şeytan aralarını açmak ister. Diğer şeytan insan için apaçık bir düşman olmuştur. Ebu Hureyre'den gelen rivayette Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sizden biriniz kardeşine silah göstermesin. Çünkü sizden biriniz şeytanlarına dokunup dokunmayacağını bilmez. Böylece bir cehennem çukuruna düşer buyurmuştur. Gün Aleyhisselatü Vesselam Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu küçük düşürmez. Takva buradadır diyerek elini göğüsüne göstermiştir. 54 ve 55 Rabb'ın sizi daha iyi bilir. İsterse size merhamet eder, isterse sizi azaplandırır. Biz seni onlar üzerine vekil olarak göndermedik. Rabb'ın göklerde ve yerde olanları daha iyi bilendir. Ant olsun ki biz peygamberlerden bir kısmını bir kısmına üstün kıldık, Davut'a da zeburu verdik. Rabb'imiz Subhanahu ve Teala, Ey insanlar, Sizden kimin hidayete müstehak olduğunu, kimin de hidayeti hak etmediğini Rabbiniz daha iyi bilir. İsterse size merhamet eder, itaatına muvaffak eder ve kendisine sığındırır. İsterse sizi azaplandırır Biz seni onların üzerine vekil olarak göndermedik. Biz seni yalnızca uyarıcı olarak gönderdik. Kim sana itaat ederse cennete girer, kim de sana isyan ederse cehenneme gider, buyurmuştur. 56 ve 57 Peki, ondan başka tatlıklarınızı çağırın. Sizin bir sıkıntınızı gidermeye de değiştirmeye de güçleri yetmez. Onlar Rablarına zeyfiler arayarak daha yakın olmak için bunlara taparlar. Onun rahmetini umarlar Azabından korkarlar. Zira Rabbinin azabı sakınılmaya değerdir. Evet. Allah subhanahu ve Teala ey Muhammed Allah'tan başkasına ibadet eden şu müşriklere de ki diyerek onların eş koştuklarını refh ve onlardan bu huyları kınıyor. Abdullah Bukhar'dan gelen rivayette cinlerden bir topluluk onlara tapıyorlardı. Sonra Müslüman oldular. Onun insan, cinler Müslüman oldular ve onlar ise dinlerine sarılmaya devam ettiler demiştir. Abdullah İbni Mesud'dan gelen rivayette bu ayet Araplardan bir topluluk hakkında nazil olmuştur. Onlar cinlerden bir topluluğa ibadet ederlerdi. Cinler Müslüman oldular ama Onlara ibadet eden insanlar onların Müslüman olduklarının farkında değillerdi. İşte bunun üzerine bu ayet nazil oldu, duyurmuştur. 58 Hiçbir kasada yoktur ki kıyamet gününden önce biz onu helak edecek veya şiddetli bir azapla azaplandıracak olmayalım. Bu kitapta yazılmıştır. Bu ayet-i Allahu Teala'nın kendi nezdindeki Levse ve muhafızda vermiş olduğu kesin bir hükmü haber vermektedir. 59. Bizi ayetlerle göndermekten alıkoyan şey ancak öncekilerin onları yalanlamış olmalarıdır. Semuda da gözleri göre göre bir dişi deve vermiştik de ona zulmetmişlerdi. Halbuki biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz. Evet, müşrikler dediler ki, ey Muhammed sen senden önce peygamberlerin geçtiğini iddia ediyorsun. Onlardan kiminin evine rüzgar, kimine de ölleri diriltme verilmiştir. Eğer bizim sana inanmamız ve tasdik etmemiz hoşuna gidiyorsa, Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın yapıp buyurdu. Bunun üzerine Allahü Teala Resul'a söylenenleri ben işittim. Muhakkak istersen söylediklerini biz yaparız ama o zaman inanmazlarsa azap iner. Çünkü ayetin işinden sonra tartışma yoktur. İstersen biz kavmine mühlet verelim ve yavaş yavaş davranalım. Aleyhissalatü vesselam Ya Rabbi onlar için yavaş davranılmasını dilerim buyurmuştur. 60 Hani sana demiştik ki Rabbin gerçekten insanları kuşatmıştır. Sonra göstermiş olduğunuz rüyayı sadece insanlar için bir imtihan kıldık. Kur'an'da lanetlenmiş olan ağacıdır. Biz onları korkutuyoruz ama bu onlara büyük bir azgınlık vermekten başka bir şeyi artırmıyor. Allah Teala Resulü gönderdiği risaleti tebliğ etmek için teşvik ediyor ve Allah'ın peygamberini insanlardan koruyacağını haber veriyor insanlara güç yetiş yetiştiren muhakkak odur insanlar onun kabzası kudret ve kahır pençesi içerisindedir sana göstermiş olduğumuz rüyayı sadece insanlar için insan kıldık bu diyor ki İbn Abbas'tan bu ayet konusunda Resulullah Miraç'a çıkarıldığı gece gösterilmiş olan rüyadır. Kur'an'da lanetlenmiş olan ağaçta Resul ağacıdır duyurmuştur. 61 62 63 64 ve 65 Hani melekler demiş, meleklere demiştik ki: "Ademe secde edin." Onlar secde etmişlerdi. Sadece İblis müstesna, o demişti ki, çamurdan yaratmış olduğuna mı seyredeceğim? Benden üstün kıldığını görüyor musun? Eğer beni kıyamet gününe kadar tehir edersen, pek azı müstesna, onun soyunu emrim altıma alırım demişti. Buyurmuştu ki, haydi git. Onlardan her kim sana uyarsa, muhakkak cehennem sizin cezanızdır. Hem de tam bir ceza. Sesinle onlardan gücünün yettiğini yerinden oynat. Atlılarınla da ve yayalarınla da onlara karşı haykırarak yürü, mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve vaatte bulun. Kendilerine şeytan ancak aldatmak için vaat eder. Muhakkak ki benim kullarım üzerinde bir hakimiyetin yoktur. Vekil olarak Allah yeter. İblis Ah Allah'tan bekletilmesini isteyince Cenab-ı Allah Haydi git seni bekleteceğim buyurmuştur Ve bana şunu şunu ver O senindir demiştir Atlılarınla Yayalarınla onlara karşı aykırarak yürü Onlara karşı atlılarını Ve piyadelerden oluşan askerlerini Gönder Onlara gücün yettiğince Ordularını musallat et Bu takdiri bir emirdir. Meryem suresinde de bildirdiği gibi bilmiyor musun kafirlerin üzerine onları kışkırtan şeytanlar gönderdik. Şu halde sen onlara karşı acele etme biz onların günlerini sayırsa sayıyoruz buyurmuştur. Yine manlarda ve çocuklarda onlara ortak hal konusunda şeytanın onlara Allah'a isyan konusunda harcamasını emrettiği şeyleri kastetmektedir. Ve çocuklarda Zinadan doğma çocukların kastedildiği gelmiştir. Ebu Salih İbn Abbas diyor ki, manlarda ve çocuklarda onlara ortak olaniyetinde kastedilen müşriklerin çocuklarına Abdul Haris, Abdü Şems ve Abdul falan gibi isim vermeleridir, buyurmuştur. Buhari'nin ve üstünde gelen rivayette Ali Celalüste sizden biriniz ailesine yaklaşmak istediği zaman Allah'ın adıyla Allah'ın bizi şeytandan uzaklaştır, şeytanı da bize verdiğin yavrudan uzaklaştır derse, şayet bu sırada onun için bir evlat takdir edilmişse, şeytan o yavruya ebediyen zarar vermez, buyurmuştur. 66. Rabbiniz odur ki, lütfundan elde edesiniz diye, gemileri sizin için denizde yüzdürür. Muhakkak ki o sizin için rahim olandır. Allah subhanahu ve teala kullarına denizde gemileri müsahhar kıldığı ve bunları kullarının faydasına halk ettiği için kulların olan lütfunu hatırlatıyor. Gemilerin kolayca denizde yüzmesi sonucu iklimden iklime ticaretten dolaşarak kar elde etmelerini sağlıyor. Bunun için Hak teala ayetin sonunda muhakkak ki o sizin için rahim olandır buyurmaktadır. Yani Allah'a Size bu lütfunu kendi keremi ve rahmetinden dolayı vermektedir. 67 Denizde size bir sıkıntı dokununca yalvardıklarınızın hepsi kaybolur. Ancak Allah kalır. Ama O sizi kurtarıp karıya çıkarınca yüz çevirirsiniz ve insan zaten pek nankör olandır. Evet. Allah u Teala ''İnsanlara bir sıkıntı gelince Allah'a yalvardığını ve onun dinine döndüğünü bu sebeple denizde bir sıkıntı dokununca yalvardıklarınızın hepsi kaybolur ancak o ok kalır.'' buyurmuştur. Nitekim aynı husus Ebu Cehiloğlu İkrime için tahakkuk etmiştir. Mekke'nin fethedildiği zaman Ebu Cehiloğlu İkrime Aleyhisselatü Vesselam'dan kaçıp kurtulmak istemiş ve Habeistan'a geçmek üzere deniz yolculuğuna çıkmış. Bu sırada korkunç bir fırtına belirmiş. Bunun üzerine gemidekiler birbirine bu fırtınanın geçmesi için yalnız ve yalnız bir tek Allah'a dua edip yalvarmanız gerekir. Bunun üzerine İkrim'e kendi içinden Allah'a amdolsun ki eğer Allah'tan başkası denizde fayda vermiyorsa elbette ki karada da fayda vermeyecektir. Allah'ın sana ahdim olsun. Eğer beni bu fırtınadan kurtarırsan gider elimi eline koyar ve rauf ve rahim olarak bulurum. Muhakkak denizden kurtulmuşlar. Ve iklimali ve sırama dönüp gelerek müslümanlığı kabul etmiş ve en iyi bir müslüman olmuş. Allah ondan razı olsun ve onu hoşnut etsin. Amin. 68 Kara tarafında sizi yere batırmasından veya başınıza taş yağdırmasından emin mi oldunuz? Sonra kendiniz için bir vekil de bulamazsınız. Rabbimiz Subhanahu ve Teala karaya çıkmakla onun intikam ve azabından emin mi oldunuz? Eğer biz sizi kara tarafında yere batırır veya başınıza taş yağdırsak taş ile karışık olacak yağmur yağar ve siz buna engel olamazsınız buyurmuştur. 69. Yoksa sizi tekrar bir kere daha oraya döndürüp üzerinize ortalığı yıkan bir fırtına göndererek küfretmiş olmanızdan dolayı sizi suda boğmasından mı emin oldunuz. Sonra bize karşı sizi takip edecek birini de bulamazsınız. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ey denizde bizim birliğimizi kabul ettikten sonra karaya çıkınca geri dönenler tekrar sizi denize geri döndürerek üzerinize ortalığı yıkan bir fırtına gönderip küfretmiş olmanızdan dolayı sizi suda boğmasından emin mi oldunuz? Denileri batıran ve ortalığı kasıp kavuran bir fırtına göndermesinden <gülüyor> yetmiş Andolsun ki biz Adem oğlunu mütevrem kıldık, karada ve denizde taşıdık ve onları temiz nimetlerden hizıklandırdık. Yaratmış olduklarımızdan çoğun da, onları üstün kıldık. Evet. Elin nasilde Ali Silâhî Sılaam. Melekler dediler ki: Rabbiniz oğullarına dünyayı verdim. Orada yer içer ve giyinirler. Biz seni hamdile tesbih ettiğimiz halde ne yeriz ne içeriz ne de eğleniriz. Nasıl onlara dünyayı vermişsen bize de ahireti ver. Allahu Teala elimle yaratmış olduğumun soyundan gelenlerin salihlerini kendisine ol deyince olanlar gibi kılmam buyurmuştur. Yine el gelen rivayette melekler dediler ki Rabbimiz sen bizi de yarattın oğlunu da. Onları yemek yer, içecek içer, elbise giyer, kadınlarla evlenir, hayvanlara biner, uyur ve istirahat ederler şeklinde affettin. Bize bunlardan hiçbirini vermedin. Dünya onlar için kıl, ahireti de bizim için. Allah Azze ve Celle kendi elimden yaratıp ruhumdan üfürdüklerimi, Ol deyip de olu verenler gibi kılmam diyorum.